Şimdi tıpkı bir burguya benzeyen şu zıpkın da Java denizlerinde bir balinaya fırlatılmış. İçinde zıpkınla kaçan balina yıllar sonra Blanco burnunda öldürülmüş. Zıpkın balinaya kuyruğuna yakın bir yerden girmiş, insanın gövdesinde durmadan dolaşan bir iğne gibi tam 40 ayak yürüdükten sonra balinanın ense tümseğinde bulunmuş. Bu alaca karanlık ve eskiden büyük bir ocak olan basık kemerli bir yeri geçtikten sonra herkesin oturduğu odaya girersiniz. Orası daha da karanlık bir yer. Tabandaki ağır kirişler öylesine alçak döşeme, öylesine yumru yumrudur ki insan kendisini eski bir geminin kıç altında sanır. Hele böyle bir gecede rüzgar olurken bir köşeye demirlenmiş bu harap gemi böyle yıkılırcasına sallanırken. Bir yanda uzun Alçak rafa benzer bir masa var. Üstündeki çatlakça mekanlar dünyanın dört bir köşesinden toplanmış tozlu antikalarla dolu. Odanın bir ucunda karanlık bir ini andıran bir içki tezgahı. Bunu yapan soylu bir balinanın kellesine benzetmeye özenmiş. Öyle olsun olmasın işte balinanın koca kemerli çene kemiği öyle geniş ki neredeyse atlı bir araba geçer içinden. İçki tezgahlarında külüstür raflar... Üstlerinde bir takım sürahiler, yuvarlak ya da yassı şişeler ve balinanın insanı yakalamasıyla yutması bir olan ağzı içinde lanete uğramış bir Hazreti Yunus'u andıran, adı gerçekten Yunus'tur, ufak tefek buruş buruş yaşlı bir adam telaşla gider gelir. Bu adam denizcilere paralarına karşılık ateş pahasına alkol delirmeleri ve ölümler satar. Zehrini döktüğü iri iri bardaklar Allah'ın belası şeylerdir. Dışarıdan baktınız mı yuvarlak kocamandır ama bu kalleş cam içerden dibe doğru namussuzca daralıp insanı aldatır. Bu hırsız kadehlerin çevresinde cama kabaca çizilmiş üst üste koşut çemberler vardır. Şuraya kadar dolarsa bir peni, şuraya kadar iki, tam dolarsa da bir şilin ki buna horn burnu ölçüsü denir. Oraya girince bir masada oturan genç denizciler gördüm. Sönük bir ışıkta balina kemikleri üstüne yapılmış çeşitli resimlere bakıyorlardı. Hancıyı bulup bir oda istiyorum dedim. O da bana hanın dolu olduğunu, bir tek boş yatak bile bulunmadığını söyledi. Sonra birden alnına vurarak aman agenta dedi. Bir ile aynı yatakta yatarsın değil mi diye sordu. Balina seferine çıkacaksın herhalde. Böyle şeylere alışman gerek. ''Başkasıyla bir yatakta yatmaktan hiç hoşlanmadığımı, yatarsam zıpkıncının kim olduğunu bilmem gerektiğini, hancının bana verecek başka bir yeri sahiden yoksa, zıpkıncı da ayrıca kötü bir adam değilse, bu kadar soğuk bir gecede yabancı bir kente daha fazla dolaşacağıma, kim olursa olsun aklı başında biriyle aynı yatakta yatacağımı söyledim.'' Ben de öyle söyleyeceğini düşünmüştüm. ''Peki buyur otur, akşam yemeği, akşam yemeği ister misin? Hemen hazır olur.'' Bataryadaki tahta sıralar gibi dört bir yanı oymalı tahtadan eski bir sedire iliştim. Sedirin öbür ucunda oturan dalgın denizci eğilmiş bacaklarının arasındaki tahta kısmını biraz daha süslüyordu. Bütün yelkenlerini açmış bir gemi oymaya kalkmıştı ama bana kalırsa bu gemi işi pek yürümüyordu. Sonunda oradakilerden dört beşiyle birlikte beni bir dişik odada yemeğe çağırdılar. İzlanda adası kadar soğuktu orası. Ne ocak vardı ne soba. Yakacak parası yokmuş hancının. Kefene bürünmüş gibi görünen, iç yağından yapılmış berbat iki mum yanıyordu sadece. Ceketlerimizi sıkı sıkı ilikleyip, yarı donmuş parmaklarımızla birer fincan kaynar çay içmeye hazırlanıyorduk. Ama çok esaslı bir yemek varmış meğer. Yalnız etle patates de değil, üstelik de hamur köftesi. Düşünün bir kere, akşam yemeğinde hamur köftesi. Yeşil ceketli bir delikanlı bu köftelere öylesine saldırdı ki, Hancı oğlum dedi, bu gece korkunç düşler göreceğinin resmidir. Hancı'ya alçak sesle sordum, o zıpkıncı bu mu yoksa? Hancı şeytanca bir alay edasıyla, yok canım dedi, zıpkıncı esmer bir adamdır. Hamur köftesini de dünyada ağzına koymaz, sadece et yer, hem de çiğ yemesini sever eti. Allah Allah dedim, nerede bu zıpkıncı? Burada mı şimdi? Neredeyse gelir. Bu esmer zıpkıncıdan kuşkulanmaya başlıyordum elimde olmayarak. İçimden dedim ki bu adamla bir arada yatacaksam o benden önce soyunup yatağa girsin. Ne olur ne olmaz. Yemek bitince herkes gene bitişik odaya döndü. Ben de ne yapacağımı bilmediğim için seyirci olarak aralarında kalmaya karar verdim. O sırada dışarıda bir kıyamet koptu. Hancı ayağa fırlayarak Grampus gemisinin tayfası dedi. Bu sabah açıklarda görünmüş. Üç yıldır denizdeydi, tıka basa doludur. Yaşadık çocuklar, fiş Adalarından en son haberleri alırız şimdi. Holden, deniz çizmelerinin patırtısı geldi. Kapı ardına kadar açıldı ve bir hayli belalı gemiciler, paldır küldürü içeri daldılar. Kaba, tüylü gocuklarıyla, başlarındaki yırtık pırtık yün atkılarıyla, buz tutmuş sakallarıyla, labradordan çıkagelmiş bir sürü ayıya benziyorlardı. Gemiden daha yeni inmişler, karada ilk geldikleri yer burası olmuştu. Onun için doğru balinanın ağzına, yani içki tezgahına, dümen kırmalarına hiç şaşmadık. Kırışık yüzlü ufak tefek yaşlı Yunus, kürsüye çıkmış bir papaz gibi iş başındaydı orada. Hemen ağzına kadar dolu bardaklar verdi hepsine. Adamlardan biri fena halde nezle olduğundan yakındı. Bunun üzerine Yunus ona cinle pekmez karışığı katrana benzer bir içki hazırladı. Nezleye, öksürüye, her türlü soğuk algınlığına birebir diye yemin etti. Soğuğu ne kadar eskiden, nereden almış olursanız olun, ister labrador kıyılarında, ister bir buz adasının en rüzgarlı yamacında. Çok geçmeden içki başlarına vurdu. En kaşarlanmış ayyaşlar bile karaya ayak bastılar mı, hep böyle olurlar. Başladılar alabildiğine tepinip gürültü çıkarmaya. Ama baktım içlerinden biri biraz kenarda duruyor. Surat asıp gemi arkadaşlarının keyfini bozmak istemiyorsa da onlar kadar gürültü etmekten kaçınıyor. Bu adam hemen dikkatimi çekti ve madem deniz tanrıları bu adamı bana gemi arkadaşı olarak seçmişlerdi, bu öyküye pek karışmayacak olsa da onu burada biraz anlatmadan geçemeyeceğim. Uzun boylu bir adamdı, geniş omuzları, gemi karnı gibi de bir göğsü vardı.'' Böylesine kaslı bir adam az gördüm şimdiye dek. İyice yanmış, kararmış yüzünde, bembeyaz dişleri insanın gözünü kamaştırıyordu. Bakışlarının derinliklerinde de pek sevinçliğe benzemeyen anılar yüzüyordu. Güneyden geldiği sesinden hemen anlaşılıyordu. Boyunun bosunun güzelliğine bakıp, Virginia'daki Alekhani dağlarının o uzun boylu adamlarından biri olsa gerek diye düşündüm. Arkadaşlarının cümbüşü son kerteye varınca bu adam hiç kimsenin dikkatini çekmeden sıvışıp gitti. Denizde ahbap değin onu bir daha görmedim. Ötekiler az sonra yokluğunu fark ettiler ve kim bilir neden bu adama pek düşkün oldukları için bolkington bolkington bolkington nerede?'' diye bağırarak onu bulmak üzere handan dışarı fırladılar. Şimdi artık saat 9'a yaklaşıyordu. Bu cümbüşlerden sonra odaya olağanüstü bir sessizlik çökmüştü. Denizciler tam içeri girmeden önce kurduğum küçük bir plan pek hoşuma gitmeye başladı. Bir yatakta iki kişi yatmayı kimse sevmez. İnsan öz kardeşiyle bile aynı yatakta yatmamayı ye tutar. Neden bilmiyorum ama uyurken tek başına kalmak ister insan. Hele yabancı bir handa, yabancı bir kentte bilmediğiniz bir adamla yatacaksınız. Üstelik de bu yabancı bir zıpkıncıysa. İş büsbütün sarpa sarar. Denizcisiniz diye bir yatakta iki kişi yatmak için de hiçbir neden yoktur. Çünkü bekar krallar karada nasıl tek başına yatarlarsa denizciler de denizde tek başına yatarlar. Gerçi hepsi aynı yerde yatarlar ama her birinin branda bezinden yapılmış ayrı bir hamağa ayrı yatak yorganı vardır. Kimseye dokunmadan da uyur. Bu zıpkınca aklıma geldikçe onunla bir arada yatma düşüncesi beni çileden çıkarıyordu. Bu adam zıpkıncı olduğuna göre üstündeki keten ya da yün çamaşırlar ne tertemiz ne de en iyi cinstendi herhalde. Düşündükçe sinirleniyordum. Üstelik geç olmuştu artık. Doğru dürüst bir adam olsa çoktan gelir yatmak üzere olurdu şimdi. İster misin adam gece yarısı sökün etsin, yatağa atsın kendini. Patron dedim ben vazgeçtim o zıpkıncıyla yatmayacağım. Şu sıranın üstünde uyurum. Nasıl istersen ama kusura bakma sana şilte olarak bir sofra örtüsü bile veremem. Şu tahtanın berbatlığına, şu deliklerine, çentiklere bak. Ama dur hele ahbap, tezgahta bir rende var, dur acele etme, böyle çok rahat edersin. Bunun üzerine gitti, rendeyi getirdi. Eski ipek mendiliyle sıranın tozunu aldı. Bir maymun gibi sırıtarak var gücüyle benim yatağımı rendeledi. Talaşlar sağa solu uçuşuyordu ama sonunda rende yontulamaz cinsten bir budağa çarpmaya başladı. Hancı neredeyse bileğini çıkaracaktı. Allah aşkına vazgeç bu işten dedim. Yatağın benim için yeterince yumuşak olduğunu, üstelik nedenli rendelense de bir çam tahtasının kuş tüyü haline gelemeyeceğini söyledim. Hancı gene sırıtarak yontukları topladı, odanın ortasındaki büyük sobaya attıktan sonra işine gitti ve beni kendi tasalarımla baş başa bıraktı. Sıranın boyunu ölçtüm, baktım benim boyumdan bir ayak kısa. Bir iskemle eklemekle buna bir çare bulunurdu. Ama eni de bir ayak tardı. Odadaki öteki sırada rendelenmiş sıradan dört beş parmak yüksek olduğu için ikisini yan yana koyamazdım. Bunun üzerine rendelenmiş sırayı boş olan tek duvara ittim. Duvarla sıra arasına da sırtımı yerleştirecek kadar bir boşluk bıraktım. Ama çok geçmeden pencerenin altından öyle soğuk bir hava geldi ki burada dikiş tutturamayacağımı anladım. Üstelik çarpık çürpük kapıdan gelen başka bir soğuk hava akımı pencereden gelenle birleşip geceyi geçirmeyi düşündüğüm yerin yanı başında bir takım küçük kasırgalar meydana getiriyordu. Hay Allah kahretsin bu zıpkıncıyı dedim. Ama dur hele şu adama bir kazık atmaz mıyım acaba? Odasına girer kapıyı içeriden kitler yatağına atlarım gelsin istediği kadar kapıya vursun zor uyandırır beni. Bu fena bir fikir değildi galiba ama biraz daha düşününce vazgeçtim. Çünkü zıpkıncı sofada beni sabaha kadar bekler, ben odadan çıkar çıkmaz da üstüme çullanırdı. Olur ya. Çevreme biraz daha bakındıktan sonra başkasının yatağında yatmadan bu geceyi geçiremeyeceğimi anlayınca acaba diye düşündüm. Acaba bu tanımadığım zıpkıncıya karşı temelsiz bir takım yargılar beslemiyor muyum? Biraz daha beklerim nerdeyse gelir. Adama şöyle bir bakarım belki de pek hala yatak arkadaşlığı edebiliriz kim bilir. Gel gelelim handa kalanlar birer ikişer gelip yattıkları halde benim zıpkınçı görünürlerde yoktu. Patron dedim ne biçim adam bu? Hep böyle geç mi yatar? Neredeyse gece yarısı olmuştu. Hancı bana kıs kıs güldü. Benim anlayamadığım bir şeyler düşünüp çok keyifleniyor gibiydi. Hayır dedi. Çoğu zaman erken gelir, erken yatar, erken kalkar. Öyle ya Arı gibi adamdır. Ama bu akşam satıcılığa çıktı. Niçin gecikti bilmem. Belki de kellesini satamamıştır. Tepem attı. Kellesini mi satamamıştır? Nedir bu bana anlattığın martavallar? Ne demek istiyorsun yani? Mübarek cumartesi gecesi, daha doğrusu pazar sabahı, kentin sokaklarında kellesini mi satıyor bu zıpkınca? Evet, tam bunu demek istiyorum. Kendisine söyledim de, çarşıda dolu bu mal satamayacaksın dedim. Hangi mal diye bağırdım. Hangi mal olacak kelle. Az mı kelle var dünyada? Kendimi tutarak bak sana söyleyeyim patron dedim. Vazgeç bana bu masalları anlatmaktan. Enayi dümbeleyi değilim ben. Hancı dişini karıştırmak için bir çöp yontarak olmayabilirsin dedi ama zıpkıncı kellesinden ileri geri konuştuğunu duyarsa davula çevirip tokmaklar seni. Hancının bu karışık lafları beni gene çileden çıkardı. Kellesini patlatırım dedim. ''Kellesi patlak zaten'' dedi. ''Patlak mı?'' dedim. ''Gerçekten bir patlak. Elbette ya, bana kalırsa bu yüzden satamıyor kellesini.''